Allah'ın izniyle. Bugün 58. baptayız. Babu ı cevâz cevâz-i'l-âhzî min gâyri mes'eletin ve tatallu'in Bu bapta İmâm-ı nevil Allah bizlere şu tavrı, şu ahlakı öğretiyor. Diyor ki istemeden, talep etmeden ve göz dikmeden bir yardım geldiğinde bunun bu yardımın alınmasının caiz olduğu bahsi. Hatırlarsanız daha önceki bapta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini şerh ederken bir kimsenin ne zaman dilenebileceğini, ne zaman bir şeyler ihtiye, isteyebileceğini zikretmiş ve söylemiştik. Bu bapta İmam Nevi Rahimahullah bizlere diyor ki şayet sana bir yerden sen istemeden bir yardım geliyorsa ve senin de bu gelecek olan yardımdan bir beklentin, bir göz dikme yok ise onu ne yapabilirsin? Alabilirsin. Delil olarak da bizlere şu mübarek hadisi zikrediyor. An Salim İbni Abdillah İbni Amar An Ebihi Abdullah İbni Amar An Omar. Ne mübarek bir senet. Bakın arkadaşlar. Salim kimin oğlu? Salim İbni Abdullah, İbni Ömer Salim Ömer İbn Hattab'ın oğlu Babası kim? Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Ömer'in babası kim? İzledim. Hazreti Ömer Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Yani senet altın senetlerden Silisile zehbiye diyorlar Mübarek bir aile Salih Bir topluluk Kâne "Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yu'tînî Diyor ki Ömer İbnül Kattab radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelirdi. Tabi Allah Rasûlü aleyhi Vesselam devlet başkanı ne yapıyor? Ümmetini gözetliyor, kolaçan ediyor, ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Bunlardan bir tanesi de Ömer İbnül Kattab radıyallahu anh. Ona da bir şeyler yardımlar sunuyor, yardımlar veriyor. Tabii Ömer İbn-i Hattab bir sonraki bapta da gelecek. Aziz bir adam, izzetli bir adam yani. Aynı zamanda Allah için de mütevazi olan bir insan. Rivayetlerde de diyor ki kim Allah için tevazu sahibi olursa, kim Allah için mütevazi olursa Allah ona izzet verir diyor. Kim de diyor dilenme kapısını açar. İnsanlardan bir şey istemek ile hayatta tutunmaya çalışır ise Allah diyor ona fakirlik kapısını açar. Çok önemli Onun için şöyle bir kaide var. El ceza'u min cinsil amel. Bu, bu kaideyi çok görürsünüz usul kitaplarında. Karşılık ne binaen sana verilir? Senin cezan, sevabın, karşılığın. Allah katında yaptığın amele ka mukabildir. Allah için tevazu, mütevazı olursan karşılığında Allah Teala sana nasıl bir mükafat verir? İzzet verir. Sen dilenirsen, istersen bunun karşılığında da Allah Teala sana ne yapar? Bir fakirlik kapısı, bir yoksulluk kapısı açar. Ömer bin Hattab diyor ki: "Atihi men huve afkaru minni." "İlehi minni." Ömer ibn Nukhattab aleyhisselam'a diyor ki, Ey Allahın Resulü, bunu, bu yardımı, bu atayı, benden ona daha çok ihtiyacı olan kimseye ver. Yani bu ifadeden de anlıyoruz ki Ömer ibn Nukhattabın da ihtiyacı var. Fakir bir adam. Afkaru diyor. Benden daha fakir olana ver. Demek ki Ömer ibn Nukhattabın da ne yok? Malı mülkü, zenginliği yok o an için. Ama diyor ki Ömer ibn Nukhattab benden daha Fakir olana. O vereceğin şeyi benden daha çok ihtiyacı olan kimseye ver. Tabi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Khuzhu. Al diyor Ömer al. Ve Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e ne yapıyor? Selam. Aleyküm selamun allahi berekatüm. Selam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ömer İbn-i radıyallahu anh onu al diyor. اِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالْ شَيْءٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُضْهُ فَتَمَوَّلْهُ Eğer sana diyor bu tür bir mal gelirse, sen onu takip etmiyordun, buna göz dikmemiştin, istememiştin de, dilenmemiştin de, bu şekilde gelirse diyor sana bir mal, al. Ve onu kendine ne edin? Mal edin. Hayatını götürebileceğin, hayatını idame edebileceğin bir şey olarak al. ve شِئْتَ كُلْهُ وَاِنْ bihi. Dilersen bunu al ye. Dilersen al onunla sadaka ver. Ve mâ lâ felâ tutbi'hû nefsek. Bunun de ne yapma? Nefsini nefsini onun ardına düşürme. Yani insanların malı üzerinde, insanların parası üzerinde, insanların yapacağı hayır üzerinde bir beklentin neyin olmasın? Kâle Salim. Salim şimdi kimdi? Salim <gülüyor> İbnu Abdullah ibni Amar. Yani torun. Diyor ki torun. Ve yani Abdullah kimden bahsediyor torun? Abdullah'tan. Kim o? Babası. Babasından. Yani, Ömer İbn Hattab'tan değil babasından. Ki, Abdullah la yesalu ahadan şey e. kimseden diyor bir şey istemezdi. Abdullah ibnlar. Wala <gülüyor> yuruddu şey'en a'tiyahu kendisine verildiği zaman ise ve o verilen o hediyeyi o yardımı ne yapardı? Alırdı. Orta yol olmak lazım. Ne düşkün, insanlara el açan, insanlardan beklenti içinde olan, ne de kendisine bu tarz bir destek, bir yardım geldiğinde onu ne yapan, kabul etmeyen olmamak lazım. Tabii alimler bu hadidin içerisinde birçok faizleleri zikrediyorlar. Yani size verilecek olan malın mesela felatutbi o nefsek, de Ardına düşme diyor. E, bunu araştırma diyor. bunu şerhinde diyorlar ki yani Sana yardım geliyorsa gelen yerin e, parasının Kazancının nereden olduğunu araştırma diyor alimler. Yani o adamın meksebi haram olabilir, kazancı haram olabilir ama çıkışının da haram olması anlamına gelmeyeceğini söylüyorlar. Delil olarak birçok delil getiriyorlar. Mesela Berira radıyallahu anha Ne yapıyor? Bir, ona bir koyun getiriliyor. Sadaka olarak veriliyor ona. O da ne yapıyor? O onu peygamberimize hediye diyor. Normalde peygamberimiz ne yapmaz? Sadaka Olmaz. almaz, kabul etmez. O ne diyor? Bu koyun diyor. Beriraya sadaka ondan bize hediye. hediye. O sebeple bu allah Teala'nın bu ümmete vermiş olduğu bir kolaylık. Adam sana hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinde, öldüğünde bazı alimler diyorlar ki neden dolayı öldü? Yahudi bir insanın, bir adamın zehirli bir et hediye edip yedirmesinden dolayı öldü diyorlar. Biliyorsunuz Yahudilerin kazancı nedir? Kazancıda haram var. Bir sürü ve başvurularak kazanılan kazançlar var. Yani o Yahudinin meksebi kazancı haram olabilir ama çıkışı sana hediye ettiyse ne yapabilirsin? Onu alabilirsin. Tabii onlar ayrı bir tafsil de getiriyorlar. Diyorlar ki hani bir insanın kazancının hepsi %100 haram ise kazancının %100'ü haram. Biliyorsun ki bu adamın bütün kazancı haram. Ve o zaman bunun ne yapma? İkramını kabul etme. Eğer evine gittin, bir şey yiyeceksin, bir şey içeceksin. Bu şekilde ne yapma? Onu kabul etme. Ama sonuçta senin bunu araştırma sorumluluğun yok. Öyle bir mükellefiyet Allah Teala sana yapmamış, vermemiş.